Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu, Elvan Çantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Altın Saatler programını hazırlayan ve sunan tüm ekip stüdyodayız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr @açıkradyo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 Ee, hocam, e, hoş geldiniz. Ve günler, diğer arkadaşlar, de. sizler de hoş geldiniz. Yani, ne mutlu ki bugün dördümüz birden e, programdayız. Yalnız programımızla ilgili çok ciddi bir eleştiri var hocam ve sevgili arkadaşlar. Programımızda kadın sesinin çok az duyulduğu belirtiliyor. Özellikle de e, bu yer bilimleri konusunda ve mühendislik alanlarında yaptığımız programlarda kadın uzmanlara da yer veri, vermemiz gerektiği hatırlatılıyor. Bu iyi bir uyarı. Evet. Evet. Bundan evet. sonra dikkate alalım. Evet. Evet. Evet. Evet. Sen sessiz kaldın Argun ama sen daha, daha iyi kanal. Ne <gülüyor> evet. ee, Yani böyle bir gayretimiz oluyor. Arada sırada aklımız başımıza geliyor. Ee, fakat sonradan tekrar unutuyoruz. Bundan sonraki programlarımızda hakikaten bunu dikkat. Benim tesadüfen insan, öyle bir proje vardı kafamda. Bu bu bu uyarımız bu uyarı projeyi daha çabuk harekete devreye sokmak için gerektiriyor. Fırsat evet. olacak. Evet, evet, evet. <gülüyor> efendim e, 13 Ekim Pazar günü Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması günüydü. Yani geçen haftanın son günü bunu da hatırlatmak isteriz. Çünkü bugün de hep afetin yol açabileceği zararlardan ve risklerden bahsedeceğiz. Çünkü geçen hafta 14 Ekim pazartesi bu hafta özür dilerim pazartesi günü baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu deprem seferberliğini Başlatıyoruz. Başlıklı bir sunum yaptı. Bu sunumda önemli e, açıklamalar var. E, bunlar üzerine konuşacağız. Ama ben e, hemen bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem seferberlik planıyla ilgili e, binalara ilişkin bazı soruları sormak istiyorum. Çünkü açıklamalarda da tam Anlayamadığımız bazı hususlar var hocam. Rakamlar itibariyle anlayamadığımız hususlar var. Yani hasarlı binalara ilişkin bir tonum yapılıyor. Deniyor ki daha önce yapılmış olan deprem senaryoları uyarınca yedi buçuk büyüklüğündeki yıkıcı bir depremin arkasından İstanbul'da çok ağır ve ağır hasarlı Binalar 48 bin adet olacak. İsterseniz buradan başlayalım. Evet. Ne dersiniz hocam? Yani bu bu kısma ilişkin e, belirsizlikler olduğunu düşünüyorum. Rakamlarda bir takım e, eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Şuradan başlayalım isterseniz. Bu o, e, yapılan sunumda ifade edilen e, konut sayısı Toplam e, kentte bir milyon yüz altmış altı bin bina olduğu söyleniyor. Bu, bu anladığım kadarıyla konut birimi değil bina evet. yani. Hı -hı. Kat sayıları muhtelif olmak üzere bunların 1980 öncesinde 255 bini yapılmış, e, 1980'le 2000 arasında 533 bin bina eklenmiş. Bu dağıtılan metinde 1992 bin arası diyor ama orada bir hata var herhalde 1980 bin olması, olması, lazım, olması değil lazım değil mi? Evet. evet ve 2000'den de günümüze kadar 3 e, 376 bin olmak üzere toplam 1 milyon 166 bin bina e, yapılan bina inventeri çerçevesinde tespit edilmiş e, benim e, Bilgilerime göre bu bina envanterleri işte 99 depreminden önce çok yetersizdi. Hatta 99 depreminden sonra yaptığımız ilk hasar tahmin çalışmasını çok böyle primitif envanterlere göre yaptığımızı hatırlıyorum. Elde o zaman onlar vardı. Ama bu dönem içinde yapılan en müspet işlerden biri de bu envanterler çok sağlıklı bir biçimde. Oluşturuldu benim bildiğim kadarıyla. O bakımdan bu bilgiler mutlaka doğrudur ve hassas bilgilerdir Buna, diye düşünüyorum. E, yapılmış olan kaçak binalarda Tabii, dahil değil, her hepsi, şey, hepsi dahil, dahil. değil evet, mi? Evet. Tabii, evet. hiç şüphesiz. Ee, şimdi e, bu <gülüyor> biraz önce belirttiğim gibi e, aslında bu hasar, e, deprem hasar kayıp tahmin çalışmaları e, işte Amerika'da da e, 1990'larda başladı. Biz 1990'ların sonunda İzmir'de bir çalışma yaptık. Ee, tabii o zaman da işte envanterler çok sınırlıydı ama yani hala devam eden çalışmaların aynı teorik bazını ilk defa e, İzmir'de uyguladık Türkiye'de. Daha bir sonra... Bir NATO projesi diye hatırlıyorum. Doğru e, mudur hocam? Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmişti. Radyos diye bir Radius proje yani. vardı. O, o proje kapsamında yapıldı. Kısmen ben desteklendi birli. Aslında yani finansman desteği büyük ölçüde İzmir Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Burhan Özfatura ile biz çalışmaya başladık. O, o gerçekten bunun önemine inanmış bir belediye başkanıydı. Daha sonra e, e, ...Priştin'e... Ah Ahmet Priştin'e geldi... ...o da projeyi çok destekledi... ...yani bu arada belediye başkanı değişimi oldu... ...fakat proje hiç aksamadı... ...millakis Ahmet Bey... rahmetli çok destekledi... ...ve işte Türkiye'de ilk çalışmayı yaptık... ...daha sonra biraz daha... ...gelişmişini İstanbul'da... ...tekrarladık... ...şimdi... E, ...Gandil-Lirazadanesi deprem mühendisliği... ...bölümündeki arkadaşlar... E, ...devam ediyorlar bu çalışmalara. Ee, e, birkaç arkadaşımız özellikle bu konuda e, çok e, bir, bilimsel bakımdan da katkılar, e, uluslararası katkılar da sağladılar esasen. Şimdi onların yaptığı çalışma bu e, detaylı olarak açıklanmış bir çalışma değil. 2018 yılında anladığım kadarıyla bir önceki belediye yönetimine teslim edilmiş bir çalışma. 2018 yılının sonunda sanıyorum. Ee, şimdi e, Sayın Başkan İmamoğlu anladığım kadarıyla bunun e, sonuçlarını kısaca açıklamış ve e, hasar bina hasarı bağlamında e, şu bilgiler var. E, çok ağır ve ağır hasarlı binaların sayısı 48 bin olduğu ifade ediliyor. Bu toplamda %4 mertebesinde bir şey e, makul yani ortalama. Değerler olarak. Ama bunlar binaların tek tek incelenerek tespit edilen rakamlar değil. Hayır. Ben o konuda biraz bilgi de verebilirim zamanında. İstatistik nasıl bir şey. Yapılıyor nasıl yani? yapılıyor Yok bu? Bunlar, evet. bunlar tabii. Şimdi her binanın her binanın yaşı tespit ediliyor. Yani ne zaman yapılmış bu bina? Unutabiliyor muyum? Yaşı tespit ediliyor. Ee, ama bu e, <gülüyor> Artı. Yapı, yapı tarzı da belki. Yığıma mıdır? Tabii. Yapı mıdır? taşıyıcı sistemi tespit, tespit ediliyor. İşte yerini biliyoruz. Dolayısıyla depremselliğini oradaki deprem verisinin ne olduğunu biliyoruz. Bunlar biliniyor. Yani çok fazla daha fazla bir şey bilinmesi zaten şey değil. Bir ihtimal yani, hesabı yani bu. Tabii tabii işte evet. o, o tarihte hangi yönetmelik vardı? O yönetmeliğe evet. göre bunun yapıldığını varsayıyoruz. Tabii. Evet. Başka çaremiz yok. Ama dediğiniz gibi kaçak yapıldıysa belki projesi olmayan binalar da olabilir. Artık onları nasıl dikkate alıyoruz? İşte Kartal'da iki kat. Ilave tabii tabii var İstanbul'da pek çok, şey, çok öyle bina var. Yani yüz altında kolonları bina kesilmiş var. binalar var. Bakın ben ben hep anlatırım isterseniz bir daha söyleyeyim. 99 depreminde. Bağcılar'a gittiğimizde, Bağcılar belediye başkanı bana demişti ki, ben ona soru sordum, siz e, imar bu, buradaki binaların yüzde kaçı imarlı dedim, ruhsatlı dedim. Belediye başkanı üç ay önce seçilmişti, 99 Mayıs'ında. Bana dedi ki, hocam sen ne diyorsun dedi. Ben dedi başlattım burada imar uygulamasın dedi. Ve yine aynı anda sorduğum soru, Kaç kişi yaşıyor burada diye bina sayısını sormadım ama hatırlıyorum nüfusu sormuştum o zaman 700 bin demişti bana oradan bir hesaplayın evet. yani bu 1999 depreminden evet. hemen sonraki birkaç gün içinde yaptığımız konuşma şimdi yani bunların tabi büyük bir çoğunluğu özellikle 80 öncesi ve işte bu bağcılar artı o bakırkayın üst tarafları vesaire o esenler vesaire yani. Oralarda muazzam yoğun bir nüfus yaşıyor ve bunların büyük bir kısmı işte ağacılar, bağcılar örneğinde söylediğim gibi yapılmış binalar. Şimdi tabii bu tür çalışmalarda yani ister istemez e, sanmıyorum işte bunun ruhsatı var mıydı, kaçak mı yapıldı falan diye o detaya girildiğini sanmıyorum. Şimdi tabii bilgiler çok daha ayrıntılı bilgiler vardır ama sanmıyorum. Dolayısıyla bir tahmin yapılıyor. Yani şu işte o zamanki bina, bina yönetmeliği neyi gerektiriyor? O, o zamanki bina yönetmeliğine göre binanın taşıma, deprem yüküne karşı koyma kapasitesi tahmin ediliyor. Bir de şimdi olacak depremle ilgili işte en son haritalarımızın ki kaldı ki e, öğrendiğim kadarıyla arkadaşlardan bu çalışma için özel olarak İstanbul'a özgü bir daha detaylı çalışma da yapılmış. Yani çok daha yüksek e, çözünürlüklü. E, ona göre bu verilerde artık bunlara da güvenmemiz lazım zaten bunlar. E, dolayısıyla e, o kapasiteyle e, e, hani bu şeyin depremin e, talep edeceği e, davranış e, nasıl mukayese ediyor? Buna bakılıyor. Buna göre işte belli. Tabi artık on, onun gerisi bir takım teknik hesaplar ama bunlar basit hesaplar. Yani. Evet. Evet. ...bunlarla ilgili bir program yazılıyor. Ondan sonra bunlar çıkıyor. Ee, tabii burada en büyük olay binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili... ...işte birtakım kaba kabuller yapmak durumundasınız. Yani kapasitesiyle ilgili. Şimdi mesela son günlerde geçen programlarımızda da sözünü ettiğimiz... ...bu korozyon meselesi burada hemen insanın aklına geliyor. Şimdi bu korozyon olayı o kadar yaygın bir olay ki. Şimdi burada 48 bin tane ağır çok ağır ve ağır hasarlı bina olacağı söyleniyor. Şimdi bu rakam %4. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalarda da bu mertebede bir şey olduğunu hatırlıyorum. O kadar %5 zaten sanıyorum şeyde normal. Yani bunlar, bu mertebeler makul görünüyor ama şimdi İstanbul'a özgü değil herhalde ama ...artık iyice ortaya çıkan, son zamanlarda da ayyuka çıkan bir olay var. Bu korozyon meselesi. Şimdi bu korozyon daha önceki programlarımızda da anlattık. Yani özellikle binaların bodrum katlarında veya zemin katlarında, bodrum olmayan binaların zemin katlarında... ...drenaj ve su izolasyonu iyi yapılmadığı için temel temel, temel düzeyinde... Ee, rutubetli bodrumlarda çünkü bodrumlar kabalandırılmaz da genellikle yani. O şekilde. Evet. Efendim o e, düşük beton kalitesiyle yapılan betonlar ki 1995 öncesinde ki bütün betonları tabi iyiler vardır içinde ama kategorik olarak kötü, kötü sınıfına sokabiliriz. Niye? niye? Çok kabaca söylüyorum. Hazır beton teknolojisi İstanbul'dan başlamak üzere Türkiye'ye 95'lerde girdi. Evet. Ondan önce işte ufak tefek beton yerlerle, tabii çok iyi yapanlar vardı, ciddi mühendisler, ciddi müteahhitler vardı. Onları bir kenara bırakmak lazım ama genellikle o zaman bizim şahit olduğumuz şeyler... E, uydur kaydır yapılan bir şeydi. Hatta çoğu zaman sokağın ortasında evet. küreklerle karılarak hı hı. beton döküldüğünü biliyoruz. Hortumla sulanarak. Evet, kolay yerleşsin diye bol sulu. Tabii, evet, tabii o da kötü. Tabii yani öyle. beton yerle de yapılsa bile bol su konurdu çünkü kolay işlenmesi için. Halbuki çok su zarar getirir betona yani evet. bu suyun belli bir optimum düzeyde olması bir lazım. Bir de çimento agrega ve şeyin ayrılışmasına denedir oluyor. Tabii, Dökülürken tabii. daha fazla tabii, bir tabii, segregasyon tabii. oluyor. Evet. Şimdi bu betonun kötülüğünden dolayı yani bu betonlar çok geçirimli, içi boşluklu hatta. Dolayısıyla bu rutubet etkisi ve kapileriteyle aşağıdan gelen rutubet yukarıya doğru e, ilerleyince e, beton oluşturan, işte beton ve içinde de demir donatı dediğimiz bizim demirler var. Bu demirler paslanmaya başlıyor, korozyona. Ve bu korozyon zaman içinde gelişiyor. Korozyona uğrayan demirler genleşiyor. Genleşince betonu, Çatlatıyor, patlatıyor yani. Beton çekme almayan bir malzeme olduğu için özellikle bizim pas payı dediğimiz betonun demirlerden sonra dışarıya kadar olan kısa mesafe işte iki, iki buçuk, üç santim o, o, o şeyi atıyor. E, o kısmı e, patlatıyor. Yani göbekteki beton duruyor aslında. Tamamen yok olmuyor. Ama tabii e, demirin katkısı yok oluyor. Artı bir de çok daha önemli. Tabii yine benzer, aynı durumda bir şey. Bir de bizim etriye dediğimiz enine donatılar var, demirler var. Demirleri saran demirle. Sar, sargı demirleri dediğimiz. Hı -hı. Onlar da e, korozyona uğruyor ve hatta bazen onlar biraz daha da ince olduğu için kopuyorlar. Bu sargı donatısı çok çok önemli. Özellikle e, düşey yükü taşıma bakımında. Dolayısıyla bu tabii büyük bir zaaf oluşturuyor şeyde. Son zamanlarda bu, bu durum iyice görünür hale geldi. Niye geldi diye düşünürsek şöyle bir sonuç çıkarmamız mümkün oluyor. Şimdi biraz önce dediğim gibi bu kaba bir hesapla 95'ten itibaren biz işte iyice betonlar yaptığımızı varsayarsak ondan öncekiler yani kabaca 25 yıl ve daha yaşlı olan binalardaki büyük çoğunluğunda hepsi diyemeyiz ama büyük çoğunluğunda bu bu defektin olduğunu varsaymamız ve bunu görüyoruz zaten evet. görüyoruz bunun o kadar çok örneğini gördük ki evet ben hemen evet. Ee, sayın İmamoğlu'nun... bu sunumunda yaptığı açıklamaya değinmek istiyorum. Diyor ki Afat ve e, Büyükşehir Belediyesi'ne 5253 ihbar geldi evet. diyor. Ve son bu. E, bu son depremden hemen sonra ve e, incelemeler sonunda da diyor 224 tane ağır hasarlı 754 tane de as hasarlı bina tespit edildiğini belirtiyor. Evet. Ama bunlar 5.8 Çok önemli bir şey evet. söylediniz. Bu, bu hasarların Gerçekten bu 5-10'da 8'lik depremde meydana gelen deprem hasarı olduğu konusunda soru işareti. Bu. Çünkü bunlar zaten bu... büyük bir ihtimalle ama emin değiliz hepsi evet. olmayabilir tabii. Bazıları da gerçekten çok zayıf bir bina yapılmıştır. Bu küçük depremde bile bir miktar hasar görmüş olabilir. Yani görmeden bir şey söylememiz mümkün değil. Ama herhalde bizim etraftan da gördüğümüz resimlerden de anladığımız şekilde. çekilen videolardan da gördüğümüz deprem hasarı diye gördüğümüz bazı resimlerin aslında bu korozyon hasarı, hasarı olduğunu biz anlıyoruz. Evet. Ve bunların büyük bir ihtimalle bu, bunlar korozyon hasarıdır. Yani çünkü bu, bu deprem küçük küçücük bir deprem. Bu depremin bu kadar sayıda e, binada hep Hasar ottan, bas, basında <gülüyor> ya şey olduğu gibi okul binalarında veya resmi üniversite binalarında vesaire yani depremden hasar meydana gelmesi eğer geldiyse tabii çok vecat bir şey ama evet. yani çok ufak bir ihtimal. Dolayısıyla bunlar büyük ama tabii bu olay şimdi e, ben bunu e, olayı küçültmek için söylemiyorum yani tabii. E, Deprem çok dikkatli olmamız lazım fakat bizim söylediğimiz şey şu. Bizim minalarımız bir laf nereden açtık biz efendim hasarı tahmin etmeye çalışıyoruz. Evet. Hasarı tahmin ederken bir takım kabuller yapıyoruz. Şimdi bu kabullerin içinde bu korozyon olayı yok. Bütün mesele orada yani benim üstünde durmak istediğim. Şimdi acaba ne ee, kadar? açıklamada da yok bu. Yok yok. Evet. yok. çünkü yani ben bunu özellikle söylüyorum. Biz çok zamanımızı tabii dağıtmayalım ama yani şimdi ben bir takım hesaplar yaptım aslında. Bir takım kabuller yaptım. Yani çünkü burada belirtildiği gibi işte 255 bin bina 80 öncesinde yapılmış. Bunların büyük bir kısmı zaten Avrupa tarafındadır. Ben şöyle bir postüle ediyorum. Hep evet, işte son günlerde konuştuğumuz gibi Avrupa e, tarafındaki kitlenmiş e, fayın kırılacağı dolayısıyla hasarın daha çok orada alacağını da düşünürseniz. O Marmara'daki. 80'lerden önce An Anadolu tarafına fazla bir yapılaşma zaten yoktu. Yani vardı ama çok sınırlı. Yani bu 255 bin binanın şimdi 80 öncesi yapıldığını düşünürseniz bunların büyük çoğunluğunda ne kadarında... Hani iyi iyimser bir ihtimalinde yüzde böyle bir şey olsa ne oluyor? Yüz yirmi sekiz bin bina. Bina ediyor. Yani bu yüzde on bir, yüzde on iki mertebesinde bir şey. Yani tespit edilmiş olan yüzde dört evet. bir anda. Mesela. Evet. Ama ha yok şimdi tabii ben şunu demek istiyorum. Yüzde dört, yüzde on iki, yüzde dördün üzerine yüzde on iki eklemek gerekmeyebilir. Evet. Yani bu tür e, korozyon hasarı olan binalar da illa yıkılacak demek değildir. İsterseniz toparlamak bakımından fazla Lütfen. dağıttık. Şunu ben e, bir mesaj olarak belirtmek istiyorum. Şimdi bu şeyin... E, e, e, e, bu deklarasyonun daha sonraki kısımlarında... ...Sayın Belediye Başkanı diyor ki... ...işte bu 48 bin binayı biz... E, ...ya güçlendireceğiz veya... ...şey İki yok içinde. E, güçlen... ...şey yapacağız. Hatta işte 44 milyonlara da para gerekiyor vesaire. Şimdi... Bu 44 bin binadan daha fazla da olma ihtimalinden bahsediyorum. Ne yapmaktan? Çünkü bu 44 bin bina, teker teker binalar incelenerek bu e, bulunmalar bir şey rakam ya. değil. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam işte istatistik olarak toplamın içinde e, şu kadar. Tamam. Şimdi yapılması gereken şey şu ki onu zaten yapacaklardır, hiç şüphesiz yapacaklardır. Yani binaların şimdi belli bölgelere muhtemelen bunlar yoğunlaşmıştır mesela Bağcılar'da olabilir, mesela ne bileyim buna benzer yerlerde olabilir. E, buralarda çok ayrıntılı inceleme yapmak lazım ve hani şu mesajı vermek istiyorum, bu korozyon meselesi de özellikle bakıl, bakılmalı bu incelemeler, bu binaların seçimi sırasında. Şimdi çünkü bu, rakam artabilir o zaman evet, o, o yani. noktada benim bir endişem de var ee, şimdi 1980 öncesi binalarda bu korozyon riskinin oldukça yüksek olduğunu söylediniz bir şeye bakıyorum ben ee, bu, son 5.8'lik depremden sonra boşaltılan okulların 19 tanesi 1999 sonrası yapılan ve onlarda da esasında benzer hasarların fotoğraflarını gördüm ben Hiç şüphesiz yani Hiç şüphesiz 99'dan var, sonra yapılan binalarda da benzer şekilde korozyon has, e, hasar. E, söz konusu olabilir onun için o rakam, o yüzdeler çok da yüksek çıkabilir yani tahminim çok çok ben, ben yani Onlar böyle kafamda rakam. çok evet. şeyler basit hesaplar yaptım evet. yani çok iyimser hesaplar <gülüyor> yaptığımı düşünüyorum yani bu olay e, bugüne kadar çünkü hani ben kimseyi suçlamıyorum ama bu bu olay bu tür çalışmalarda bir veri olarak göz önüne alınmış değil evet. anlıyor musunuz e, dolayısıyla bu rakamlar ben arkadaşların yaptığı çalışmaları hiçbir şey demiyorum. Ben gayet güzel yaptık, kullandıkları yöntemleri biliyorum. Hakikaten bunu çeşitli şekillerde yöntem olarak uluslararası platformda yayınladılar vesaire güzel ama işte bu işin bu, bu, bu tarafı bu bize özgü bir şey. İstanbul'da çok yaygın gördüğümüz ve son bunu, buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu çok önemli bir konu bence. Evet. Buradan hemen seferberlik için beş madde Evet. Açıkladı Sayın İmamoğlu diyor ki afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları, iki mevcut altyapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi, üç sismik ve yer bilimleri çalışmaları, afet sonrası toplanma, barınma alanları, afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme. Evet. Ne diyoruz bu beş madde ile ilgili olarak? Gayet güzel ee, yani sismik ve yer bilimleri çalışmaları bu, bunun içinde Bayağı belki onlar, Bunlar bu, bun, bun, bun, bu, bu, o üçüncü madde olmasa da olurdu bence Çünkü evet. ona bakarsanız başka başka eksiklerimiz de var evet. mühendislik alanında da çalışmalarımız var İnşaat mühendisliği alanında proje yapımı alanında proje, proje denetimi alanında falan çok eksiklerimiz var bunun için burada bana bu sismik ve yer bilimleri çalışmaları. Yani biraz ıı, sırıtır gibi geldi o burada. Şey yani oldu. öncelik Ön olarak söyleyeyim Ön önemsiz, önemsiz değil de. bunlar. Ha. Ama yani bizim şimdi İstanbul'da diğer dört konu çok önemli. Çok önemli, Şimdi bu tabii. diğer dört konu esasında bütünleşik afet yönetiminin bir parçası. Tabii yani canım. işte hazırlıklı, şeyde e, risklerin azaltılması ya da müdahaleyle evet. ilgili kapasitenin gelişmesi evet. falan bunlar da bütünleşik afet sistem. O şey e, sanki o sismik araştırmalar bilginin bu konuda tehlikenin büyüklüğünün fark yani e, anlaşılması açısından gerekli bir çalışma ama orada da. Bir ihtimal ben de son biliyorsunuz bu e, şeyle e, Celal Şengör'le e, belediye başkanının evet. konuşması vardı. O, onun böyle bir yansıması gibi geldi bana ama. Ben de aynı şeyi biraz düşündüm. Ha, evet. <gülüyor> yani tamam desteklenmesin, desteklensin biz de isteriz. Fakat şimdi bu bu şeyde aynı ağırlıkta olmaması lazım. Bu beş konunun içinde bu, bu konu biraz affedersiniz sırıtıyor. Yani onu, onu söyleyelim yoksa bu, bu çalışmaları tabii bilimsel çalışmaların desteklenmesi ne hepimiz Çünkü isteriz. Yer bilimleri alanında o kadar çok çalışma yapıldı Hayır, ki. Bundan sonra yani... da bundan sonra da yapılması gerekiyor hiç hakkak... şüphesiz. Ama eksiklerimiz başka alanlarda bu mühendis olabilir. inşaat mühendisi alanında o kadar büyük eksiklerimiz var ki yani bunları ben bu bu, bu bu program içinde konuşamayacağız. Vaktimiz yok. Esas esas problem yani biz kötü bina üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bunu hiç yani konuşmuyoruz. Yani 99 mi? sonrası binalarda yani problem yok. Zaten başımıza gelen felaket zaten zaten bu oluyor. mevcut durumda. Bundan meydana geliyor. Evet, 99 sonrası diye inşa edilen binalarda problem yoktur. Evet, öyle bu, bir şey yok. Böyle, o böyle bir, bir, kabul, bir şey söz konusu o, o değil. Çok, i̇şte okullar için örneği verdi. Yani, evet. yani. Çok yanlış bir kabul. Evet. Yani gerçellemesi mümkün olmayan bir kabul. Evet, şimdi bu, bu dört konu e, dediğimiz gibi hakikaten e, Elvan Bey'in de söylediği gibi temel konular zaten. E, tamam, e, birinci konu tabii en önemli şey, başkan daha belki konuşmalarında da söylemişti. Önce binalarımızın durumu, evet nedir mevcut binalarımız, yani kentsel dönüşüm çalışmaları başlığı altında. Şimdi bu ağır hasara uğrayacağı hesaplanan yahut öngörülen bu yüzde dörtlük bin, bin binayı... İşte seçip biraz önce söylediğimiz gibi belirleyip bunlar belli alanlarda toplanmış olması muhtemeldir. Bunlar için bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. İşte hatta onun bir zaman takvimi ile ilgili de bir şeyler var. Evet. Ee, iki yıl konuyor evet, bunun evet. için ve bir de maliyeti belirtiliyor. Hocam o, ben bu burada... 44 milyar bana biraz az gibi geldi bu şey. Evet. Kaba bir hesap yaptım kafamda ama Hı. ...yani e, olabilir... ...bilmiyorum herhalde bir hesaba dayalıdır... ...önemli değil, biraz daha da fazla olsa... Bu, ...bir şekilde bu para bulunup... ...yapılacak herhalde ama... ...48 bin bina bakın, binastokumuzun... ...yüzde dördü... ...yani... ...2 yani, yılda nasıl iyileştirilir? Iki, hadi bunu yaptığımızı düşünsek bile öbürlerin, öbürlerinin... ...sizin yaptığınız... Yani, ...biraz önce belirttiğiniz... ...ben böyle bir kısa tahmin yapmaya çalıştım... ...dediniz, toplam kaç bina çıkıyor hocam? Yani... Ben şimdi biraz ihtiyatla şey yapıyorum ama o korozyona uğramış bina. Ama şunu söyleyeyim, korozyona uğramış binalar mutlaka yıkılacak veya çok daha hasar görecek evet, demek. Evet. Ama riski biraz daha artıyor. Üç bin civar, civarında bir en iyi ihtimalle bina çıkıyor. Ve Çünkü bu en iyi ihtimal. Evet. Evet. evet. Yani yıllara bakarak dediğim gibi Avrupa tarafındaki daha ziyade olacağını varsayarak düşündüğüm. Tabi hata olabilir bunlar benim yani bir, bir, elbette e, kaba tahminler fakat e, bu korozyon durumu şey. Evet. Evet. Şimdi bu e, eleştirmek için söylemiyoruz tabi yani bu hakikaten 48 bin bina 50 bin bina bu, bu, bu mertebe doğru bir mertebe. Yani muhtemelen belki de bundan daha fazla ama en az bu kadar çok tehlikeli binamız var. Peki nasıl tespit edilecek bunlar hocam? E bunlar tekrar ikinci bir çalışma yapılacak. tabi. bunların Şeyde bunların bizim, harita üzerinde bunlar bellidir zaten yani yapılan çalışmada nerelerde hocam bunların bizim toplandığı bellidir. Master planında üç kademeli bir inceleme yöntemi. Tabii tabii, tabii Dıştan gözlemleme, ondan sonra daha yakınlanmak ve en sonunda da analiz. Evet, evet. Yani şimdi onlar biraz biraz yapılamak. birleştirilebilir. Evet. Mesela bunlar planlı bir biçimde. Şimdi tek tek binaların durumuna bakmak gerekir. Bu, bu çok büyük bir kampanya gerektiriyor. Zeytinburnu'nda yapıldı bu. Kısmen 17 yapıldı. bin, bin binada Kısmen, tabii, tabii. yapıldı. Yani bunların nasıl yapılacağı biliniyor. Bütün evet. mühendislik camiası da biliyor. Bunu hani burada e, şey yapmamıza gerek yok. Fakat bir zaman ister tabii zaman yani e, buradaki kolay değil. 20 bin şeyi bir yıl içinde 5 yıl yılda 100 bin 10 yılda da geri kalanı işte ben yani şöyle düşündüm. 48 bin bina beş katlı olsa, hani beş daireli olsa en iyi ihtimalle 240 bin bina yapar, yüz, işte on yılda da geri kalan yüzdeyi 120 bin falan yapılacak. Belki daha fazla. Yani şimdi bu, bu metinden ben hareketle söylüyorum. E, bu kolay bir şey değil. Bu gayet disiplinli bir çalışma. Bun, bunların projelerinin çok iyi hazırlanması lazım. Yani e, şimdi böyle bizim şimdiye kadar yaptığımız uyduruk kentsel dönüşüm uygulamaları gibi böyle başıbozuk bir şekilde bırakırsak çürük binalar yaparız. Şu anda yaptığınız gibi, yapmış bulunduğunuz gibi. İyileri de var ama çürükleri de var. Hep söylüyoruz. E bunları artık ciddi bir biçimde yapmak lazım. Bunun mühendislik tarafına da biraz Hocam, önem vermek şey, lazım. Mühendislik ve denetim. Denetim tarafı. Tabii, tabii tabii tabii. O konuda yani fazla yani bir şey yok. söylemiyor. İşte onu vurgulamak için söylüyorum. He. Yani e, Yoksa bu konular çok güzel. Bu, bu, bu, bu prezentasyon çok güzel. Ama bu eksiklerinde... Bir eli alındı mevzu. Tabii şey. tabii tabii. Bu fevkalade iyi bir gelişme. 5.8 bir... hayırlı oldu hocam. Evet. Bir yani çok bakımdan bir de bir tatbikat oldu yani. Evet. yani... Ne, ne kadar... <gülüyor> Cahil Başkan sözünde durdu için. aslında. Evet. Seçim kampanyası sırasında yani. söylemişti zaten. 20 sene geçti. Tamam evet, yani bu İstanbul'da Aa, en en bir problemidir bir bu gerçekten. Evet. Başkan da buna inanmış görünüyor. Herhalde ona uygun bir kadroyu oluşturdu diye Bakın görüyoruz. Burada seferberlik evet. diyor. Seferberlik diyor. Çok doğru. Çok doğru. Evet bu noktada duralım. Müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra e, ikinci bölümle devam edeceğiz. Hmm. açık radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün tam kadro stüdyodayız. Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertür programı sunmaya devam ediyoruz. Evet Argun. Sen arada bir soru sor. <gülüyor> soru şu. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı seferberlik sunuşunda gene ağırlık böyle deprem oldu. Sonra ne yapacağız? Meselelerine biraz ee, yönelik. Evet. Meselenin öyle ele alınış şekli ve bir seferberlik şeklinde sunulması umut verici. Çok güzel. Şimdi bundan sonrası içinde ne yapılacaklar konusunu konuşuyoruz. Evet. Bu para yeter mi? Bu kadar sürede bu kadar bina yapılabilir mi? Bu binalar nasıl tespit edilecek? Şeyi konuşmuyoruz mesela. <gülüyor> şehirciliğe etkisi de incelenecek filanlara henüz girememişler. Evet. Yani sanki birim bazında aynı binayı yenileme gibi yaklaşım İşte mesela belki bir takım çalışmalar yapmışlardır da tabii burada. Orada benim dikkatimi çeken zaten ifade o. Mesela afet odaklı kentsel dönüşüm hmm. diye. Yani e, kentsel dönüşümünü genel e, daha geniş kapsamı yok ortalıkta. Afet odaklı bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Öğrendiğimiz kentsel dönüşümü yani san netmediğimiz ama sonradan öğrendiğimiz kentsel dönüşümü dönüştüren bir yaklaşım olarak yorumluyorum ben. Bu afet odaklı kentsel dönüşüm. Evet yani, yani evet. durum bu yani. Evet. <gülüyor> Eski büyükşehir belediyelerine yönelik olarak çıkan kentsel dönüşüm yasasıyla değil şeyle yapacağız bu işi. Evet, bir de işbirliği masası kuruldu. Evet. ...kentsel dönüşüm işbirliği masası kurulacak. Evet. Ee, Argun'un söylediğine bir de benim şöyle bir şeyim var. Yani e, bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra... ...esasında afetten sonra ne yapacağız sorusunun da... ...ciddi olarak e, düşünülmesi ve cevaplandırılması gerekiyor. Yani 48 bin bina var işte 20 bin de ancak işte önümüzdeki... E, birkaç yıl içerisinde şey yapacağız bu süre en kısa on yıl falan gibi büyüksü. İstanbul depremünün on yıl bekleyeceğiz şüpheli. O noktada ama bir, ama yapacak bir şey yok. Ya, orada. Yani bunu i̇şte belli bir zamanda zorundasın. O yüzden zorundasın. de tamam. şu anda yok edilemeyen riskler için şey yapmak zorundayız. Evet, yani e, afet için. sonrasında hazırlanmak zorundayız. O, orası misiniz? doğru. evet Bu o, Şehircilik hmm. e, Bakanı strateji belgeleri e, öngörmüştü de ve hmm. istemişti. Hmm. Hmm. Yani hmm. galiba. Üç aylık bir süre içinde. Biz o üç ayı geçirdik ama burada yeniden ona atıf yapılıyor ve strateji belgelerinin tamamlanarak İstanbul kentsel dönüşüm müdahale yol haritası belirlenecektir diyor. Ama burada da önemli eksiklik birinci bölümde konuştuğumuz hocam yetkin mühendislik meselesi çözülmediği takdirde bina denetim e, sistemi değiştirilmediği takdirde bu konuda yapılabilecek olan şeyler e, hakikaten biraz da boşa e, çalışmak gibi olacaktır diye endişe Kasım duyuyorum. Kasım ayı içinde e, bu deklarasyonda bir deprem çalıştayı yapılacağı ifade ediliyor. Herhalde o çalıştaya katılıp bu konuyu gündeme getirmemiz gerekecek. Yani bu bir büyük bir eksiklik şimdi evet. sizin söylediğiniz konu. E, çünkü böyle devam edersek yani fakat tabii işin bu, bu bizim e, vurguladığımız konu maalesef. ...genel olarak burada değil... ...genelde ihmal edilen... İhmal edilen konu. ...yani işin acı tarafı o... Benim ...iyi yapıldığı varsayılan... Evet. ...düzgün şekilde işin yürüdüğü varsayılıyor... O, ...oralarda de. problem yok varsayılıyor... Evet. ...acı evet. bir şekilde... ...öğrenmemek lazım bunları... ...şimdi evet. benim hoş beğendiğim bir şey de bu sunuşta... ...seferbellik sunuşunda... Bar, ...toplanma ve barınmayı... ...tariflemiş aşağı yukarı... ...yani ilk iki gün için bir toplanma alanı... ...tarifi var... İki seneye varabilecek bir dönem içinde bir barınma alanı tarifi var. E, Bunları da çalışacağız diyor. Ya, benim aklıma geçenlerde gene bir televizyon programında izledim. Japonlar okulları kullanıyorlarmış barınma alanı olarak. Okulların güçlü ve güvenilir olması ve bu işe de uygun altyapısının olması. Su işte filan. Bir, bir altyapıyı, altyapıyı da de, herhangi bir afete karşı da. Yani donatıyor evet, evet. O yani evet, su, su okullar o şekilde tasarlanıyor Atık olarak çalıştığını varsayacağız evet. e, ve okullarda var bahçeleri de var bir kısmının filan. Yani sadece yeşil alan, sadece boşluk filan, çadır kurulacak yer gibi değil. Bir de böyle. Onlar böyle yapıyorlarmış. Ama ya işte onlar da... okulu yaparken çok dikkat ediyorlar. Bizden farkı o. Yani yani bizim... Daha sonra şu şey okulu ama şu... güçlendirmek filan diye bir yaptıkları bir şey yok. Yani şöyle şöyle çok okulu bir Okulu şey güçlendirdik mı? dedi İsmet bize gelip burada. Öyle mi? Ee, tabii tabii. Bu Türkiye'de yapıldı ama yani. Sayın Elgin değil mi? Yani evet. İstanbul'da bin küsur okulu güçlendirdik. Mesela bu bin tane barınabilir. Ona uygun. Kapısı kilitli olmayacak. Birisini bulup açacaksın onu. Deprem ee, o konuda benim ilk edindiğim izlenim şuydu. Okulların e, bu şekilde barınma olarak değil de hemen mümkün olduğu kadar kısa sürede faaliyete geçerek çocukların depremden daha az e, bu e, zarar görmelerini daha e, eğitime hemen dönerek normal hayata dönüşü hızlandırılması gibi bir amaç iz, ha, şey bir yapıyor. Konuşulacak bir mevzu. Evet. İyi ee, e, yani e, o konuda değişik görüşler de var. Onlar kapalı. Sen nereye gidiyorsun? İşte değişik görüşler var ama evet. okulları bu amaçta kullanmaya itiraz eden Hasarın e, mertebesine o, göre herhalde konuşulması ulus, gereken Uluslararası kuruluşlar da var onu biliyorum. Evet, evet, doğrudur tabii. Hocam ben hemen bu köprü ve viyadükler takip edilecek diye bir açıklaması var. Evet, bu var. takip edilecek bu, ne demek? Ben bunu izlenecek yani Türkçesi izlenecek. Evet, izlenecek. Aslında tabii bu biliyoruz işte bir yapı sağlığı izleme sistemleri var. Bunların köprülere uygulaması da var. Bu bütün dünyada yapılıyor. Evet, yani. Bir ölçüde bizde İstanbul'da da yapılan Hayır, maalesef bir şey çok çok sınırlı. Dersin? Hayır. Yani tek tük var. Evet. Kandilli'deki deprem mühendisi bölümü... ...işte asma köprüleri mesela izliyor. Evet. Oralarda çünkü... ...enstrümantasyonlar var. Enstrümanlar var. Onlardan... <gülüyor> ...bilgileri alıp şey yapıyorlar. Ama bu asma köprülere giden yol, yolun üstündeki... ...viyadükler ve... ...köprüleri izleme... Yani. Onların değil? izleme yok. Hiç Onların bir kısmı... Ya. ...güçlendirildi. Evet. Şimdi güçlendirildi. efendim bunları iz, bu izleme... ...bakın şöyle. Bu uzun vadeli bir şey. Kısa vadeli bir şey değil. Yani... E, bir, bir problemi var mı? Mesela onları devamlı izlediğinizde, herhangi bir yerde bir defekt olduğunda onu indirekt olarak çıkartabiliyorsunuz. Bu konuda teknikler var. Mesela bizim, e, bizden yetişen çok değerli bir arkadaş. Şimdi bu konuda uzman olduk. Şimdi e, Kanada'da Karayolları Teşkilatı'nda kar bu işi yapıyor. karayol Evet. Kanada'da. Türkiye'de tutamadık. Yani. <gülüyor> Kanada'ya ihraç Sadece ettik. Yani. Üniversiteye gitti. Evet. Oradan sonra evet, şey tabii. oldu. Yani. Benim işte çok master'ını benim yaptırdığım çok değerli bir çocuktur. Yani bunlar güzel sistemler ama bakın burada bu biraz şey. Şimdi burada izlemekten ziyade şunu yapmak lazım. Daha önceki programlarda da ben benim de şahsen danışman olarak katkıda bulunduğum bir sürü projede bu güçlendirmeler yapıldı. ...bunların en önemlileri özellikle Orta ve viyadükleri, Orta Köy viyadükleri, Mecidiyeköy viyadüğü ve diğer birkaç tane viyadük. Fakat bu yalnız bu viyadüklerle değil, bir küçük köprü bile, bir küçük üst geçit veya alt geçit köprüsü bile... ...trafikte deprem sonrası acil müdahale bakımından hayati öneme sahip olabilir. Dolayısıyla istisnasız bütün köprülerin elden geçirildiğinden emin olmak lazım. Şimdi burada bir koordinasyon problemi var. İstanbul Belediyesi köprülerin bir kısmından sorumlu. Eskiden hepsi, hepsinden karayolları sorumluydu. Sonra bir kısmını belediyeye devrettiler. Fakat belediyenin karayolları gibi bu işle uğraşan özel mühendislik Öyle grupları mi? yok. Bildiğim, evet. Bana söylenenler. Anlatabiliyor muyum? Yani ee, halbuki bu işin e, bir, orada da bir grup olması lazım ve karayolları ile koordineli bir biçimde yani topkem bir seferberlik olması. Bir yani şart. Bu, bunların beraber çalışmaları lazım çünkü görüyorsunuz bir yerden sonra karayolları sorumluluk sınırı diyor yazıyor oradan itibaren karayolları sorumlu ama ve belediye sorumlu evet. falan filan yani bu, bu, burada bir koordinasyon eksikliği olduğunu ben biliyorum yani ben indirekt olarak e, biliyorum. E, bunun tabii giderilmesi lazım. Ve bütün köprülerin ve viyadüklerin güçlendirilmiş olduğunu, çünkü bakın bazılarının projeleri hazırlandı ama imalatları yapıldı mı yapılmadı mı ben, ben bilmiyorum. Bilmediğim için kesin de bir şey söylemiyorum. Eksikler olabilir. E, tam doğru olarak olmayan uygulamalar olabilir. Bunların hepsini madem böyle bir şeye güzelce e, kapsamlı bir biçimde giriyoruz, bu köprü ve viyadüklerin mevcut durumunu bir daha ...değerli toplu bir biçimde değerlendirmek yani, lazım. Ne durumdayız e, yani? Şimdi, ne durumdayız? Eksiğimiz var mı? Vesaire. Özellikle son dönemlerde gittikçe artan sayıda... ...Viyadük, köprü, tünel gibi yapılar var. O, o tür e, kritik... E, ...altyapıların sayısı gittikçe artıyor ve... ...hakikaten de onların... E, ...herhangi birinde meydana gelebilecek yerse... ...ana art şeyli, e, ana artıları da... Kap şimdi, şimdi benim ...tıkacak bir şey. Belediye bu iş bizim sorumluluğumuz diye şey. Evet. Evet ve satır başı olarak da birçok şeyi koymuş. Evet. Mesela işbirliği masası kurulacak diyor. Evet. Bu özellikle e, kurulan sivil toplum örgütlerinin İBB ile iletişim sorunlarını aşmak üzere diyor. O bunun içine karayolları, devletin diğer kurumlarıyla ilişkileri de herhalde Arbon koymak Bey, lazım. Bu çok güzel aslında. Her şeyi Bakın bakın bu bizim bu de, niye bu konuyu açtık? Köprüleri izleyeceğiz diyorlar. Bu izlemekle olacak bir iş değil. İzleme evet. rutin bir iş. Gereğini de yapmak Bizim lazım. Bizim şimdi biz hazır mıyız değil miyiz bir problemimiz var mı? Onu an tekrar anlamamız lazım. Eksiklerimiz vardır. Mutlaka vardır. Ben eminim vardır. Az veya çok. Ha şunu söyleyeyim. Yani Boğaz Köprüsü'nü, birinci Boğaz Köprüsü'nü bağlayan iki tane viyadük güçlendirildi. Çok güzel oldu tamam mı? Onlardan eminiz. Ama onlara bile bakmak lazım. Onlar bile yapılalı kaç sene oldu? Evet. Yani anladım. Yani Ortaköy mesela şu bir korozyondan aklıma geldi. Muazzam korozyon vardı o zaman. Yani Hı. ben o zaman onları fotoğraflarını çektirmiştim yani. Görünür şekilde e, e, bunlar yapılılık kaç sene oldu? E, Onun seneyi geçti. Geçti 2000. Yani Tabii, şey, şeyi, tabii, e, sene, tadilat yani yeniden evet, güçlendirme 2005-2006'da bakmak lazım köy biraz, evet, biraz sonra yapıldı Yani, ee, yani e, Bütün durumu bir daha değerlendirmek lazım O bakımdan eksiklik var burada Yani evet. e, izlemek Ben bunu kastediyorlarsa peki Ama ben hani sanki bu Monitoring hmm. olayı Rutin monitoring olayının incelemek gerekiyor esasında evet, İzlemenin ötesinde biraz incelemek, incelemek lazım gerek. Yani yoksa biz bu işin şey, parası tabii. için uluslararası kuruluşlarla görüşmelere başlatılacaktır demiş Ekrem e, Mutlaka gerekli bu bu o, orada söylenen para yeterli olmayabilir. Yani. Tabii evet. bu herhalde. erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz diyor evet. Sayın İmamoğlu ee, bildiğimiz kadarıyla doğalgazda böyle bir şey var, var ee, ama evet. merkez merkezde var. Değil mi? İgdaş'ın, İgdaş'ın ile yani. e, beraber yürüttüğü bir sistem var. Çok yani e, çok ayrıntısını bilmiyorum. E, artı bu erken uyarı, işte Marmaray'da ve Avrasya Tüneli Tünelinde var olduğunu biliyoruz. Evet. Yani ama orada tabi trafiğe kapatma anlamında evet. Evet. E, çalışacak. Ama İgdaş'taki daha önemli çünkü gazın kesilmesi çok hayati bir şey. Burada sözü edilmiyor ediliyor mu ben mi atladım bir de yangın meselesi tabii bu işin özellikle gaza bağlı olarak yangın büyük bir olay deprem sonrasında hani biz 99 depremlerinde pek buna şahit olmadık, olmadık. ama yani orada gaz falan yoktu o zaman bildiğim kadarıyla e şimdi İstanbul'un her tarafında gaz var köylerinde bile gaz var yani. Ee, mesela bu konu e, İgdaş tarafından ciddi olarak ele alındığını biliyorum bu konunun. Yani e, hatta işte e, bir takım e, oldukça yaygın bir enstrumentasyon ağları olduğunu da biliyorum. Bir de boruları falan değiştirdiler daha. Yani, es, yani. Es, bu esne, esnek de, boruya falan geliyor. De, hani, aynı, da, aynı da, zirkin şey zirkin. noktaya geliyor. Bu işi tekrar bir daha değerlendirmek. Değerlendirme de, de. Nerede olduğumuzu yani bir, Türkiye'de hiçbir şey yapılmış yapılmıyor değil. Bir şey bir takım şeyler yapılıyor ama bazı bazı yerlerde aksamalar olabilir. Bu çerçevede, bu güzel toparlanmış çerçevede bunları da. Eksiklikleri evet. de tamamlamak lazım. Varsa, Mesela Japonların varsa. bugün öğrendik Elvan'la birlikte e, Japonlar bu özellikle doğalgaz e, borularında ana merkezden kapatıyorlar. Fakat doğalgaz borularında birikmiş olan gazın yol açacağı yangınlar üzerine çok ciddi senaryolar Hazırlamışlar ve e, birbiri arkasından e, birçok yangının çıkması ihtimali üzerinde duruyorlar ve onu engellemeye çalışıyor. Yani ilk başında bu konuda bir şeyler yaptığını biliyorum. Ben detayını bilmediğim için yani aslında bu konu önemi takdir edilen bir konu ama. E, evet bina girişlerinde falan da evet. bir takım uygulamalar yapılıyor şimdi evet. artık onlar mecburi hale geldi. Evet. Evet, ben e, yani geneli üzerinde şunu söylemek istiyorum hocam, e, bütün birçok noktaya değiniyor dediğiniz gibi ve konuştuğumuz üzere e, birçok eksikliği de var. E, fakat bu sunumda sanki böyle e, bu mesele e, halledildi ve e, parantezi kapattık Kasım ayında yapacağımız çalıştayda da, da daha çok böyle bir iş bölümü yapacağız falan gibi bir e, hava olduğunu. Seziyorum, düşünüyorum. İnşallah böyle değildir. Çünkü burada hem üzerinde konuştuğumuz hem de konuşamadığımız birçok eksiklik söz konusu. Ben şöyle varsayıyorum. Herhalde bu çalıştayda belediye bu konudaki organizasyonuyla ilgili ve yaptığı çalışmalarla ilgili daha ayrıntılı herhalde bilgi verecektir. Yani bu, bu, bu, bu deklarasyon biraz özet gibi geliyor bana tabii. böyle evet. olmak evet. zorunda. Yani yararlı olabilmesi için yahut yararlı e, işe yarar görüşleri alabilmek için çalıştay çerçevesinde uzmanlardan, çalıştaya katlayacak kişilerden herhalde bunların detaylardan da açıklanmış olması gerekiyor. Orada açıklanacağını varsayıyorum. Yani böyle yoksa kısa bir bilgi verme çalıştayı olacaksa zaten bunun ötesine. Geçmez evet. ama her, bilmiyoruz tabii. Yani, yani burada tabii esas önemli mesele böyle bir seferberliğin başladığını, evet. başlatıldığını duyurmak. Ee, iyi niyetli bir girişim olduğunu e, düşünüyoruz. Yani. Ve e, buradan hareketle de e, tabii ki şimdi ben e, şundan da korkuyorum. Akıl öğretecek çok insan var maalesef. E, ama bunların e, doğru olanlarını e, seçmek, o konuda bir insan kaynağını bir araya toparlamak da son derece önemli bir mesele. Özellikle binalardaki problemleri tespit edebilmek için herhalde bir orduyu seferber etmek lazım değil mi? Yani ordu derken çok silahlı sayı, kuvvetleri çok kastetmiyorum. Sayıda, çok sayıda insana. Yani öğrenciyi <gülüyor> hatta. Ben şimdi not almışım. Şimdi gördüm. Biz mesela Bolu'da ee, çok ilginç bir çalışma hmm. yaptık bu hasar tahmin çalışmalarını daha rafine etmek için hmm. 120 tane bina seçtik ki orada zaten 6000 bin tane bina vardı hmm. yani şey fazla bir şey hmm. küçük bir şehir 120 tane tipik bina seçtik ee, kat adetlerine göre 2 kattan 7 kata kadar daha fazlası yok zaten hmm. bunları grupladık 120 binayı ıcığına cıcığına kadar inceledik çok ayrıntılı olarak inceledik ve buradan işte bizim fragility eğrileri dediğimiz eğrileri çok hassas bir biçimde yani hasar görebilirlik eğrileri ki bu demin konuştuğumuz bu hasar tahmin çalışmalarında esas kullanılan şeylerdir onlar. Bunları elde ettik. İstanbul için böyle çalışmaları yapıldı mı bilmiyorum yani bu, bu biraz böyle bu kaç bir, gün sürdü hocam Bozu'daki o bir çalışma. doktora çalışması benim yönetimimde e, burada da hatta misafir ettiğimiz evet. eski öğrencilerimden doktor Cüneyt Tüzün'ün doktora tezidir bu Hı. yani bence çok güzel örnek bir çalışmadır e, ve, ve biz o ona dayanarak daha sonra 6000 bin bina için o, onları kullanarak daha rafine şey yaptık sonuçları var yani iki aşamada yaptık bir, bir klasik e, yaklaşık bir tahmin yaptık örnekleme başta. Daha sonra şey, bu çalışmayı örnek, yaptık. Örnekleme bulduk. sonra. Hı hı. Ondan sonra buradan elde ettiğimiz daha hassas hasar görebilirlik e, ilişkilerini kullanarak altı e, bin, bin binayı yani, hatta her bir bina için bir sertifika hazırladık. Te tecrübe var. Bilgi Bilmiyorum. var. Evet. Şimdi bunu organize edip Evet, yani bu, bu hani söylediğiniz iyi oldu. Bu 48 bin bina işte tamam biz bunu yarın başlayacağız falan demek mümkün değil. Bunları çünkü bu 48 bin binanın hem dağılımı hem belki miktarı da değişebilir. Hı -hı. Bunları rafine ederek bu şeyleri hasar, ben küçümsemek için söylemiyorum. Yani çünkü bu bu çalışmalar ama zaman alır tabii yani şimdi İstanbul'da da. Ama başlar şey. hocam, başlamış Ama olur. başlamak lazım çünkü biraz önce Elvan Bey'in de söylediği gibi işte yani bu iş 10 sene sürecek belki. Yani zaten kendileri söylüyorlar yani 48 bin binanın şeyi 10 sene sürecek. E tabii doğal yani o kadar da zırtlı olacak bir şey değil bu. Yani. Ama 5 bitince başlar inşaatları falan falan yani. Hiç... Yani... Bir şeyler bu bu organizasyon ve biraz da para meselesi. Tabii. Hocam bakın en son hastanelerin bodrumlarının videolarına kadar izledik. Bunlar 99'da da aynı durumdaydı. Yani 99'dan evet. bu yana gittiğimiz bütün o eski devlet hastanelerinin binaları fecat durumda. Yani bunun en son 5.8 depremiyle ortaya yok, yok, yok, yok. çıkmış yok. olması, işte evet. Yani, yani çapa evet. zaten yani 99'da bile hasar evet. gördü. Yani çapa. Nihayet yani... bir hareket. Evet. evet. Ee... Son bir şey belki yani ben aklımda falan. Evet. Aslında e, hep gerçekten hepimiz ittifak halindeyiz. Bu çok güzel bir başlangıç. Bu bu bu meseleye yaklaşım çok fakat. Buna benzer başka yaklaşımlarda olmadı değil. Daha sonra biz bu işi tavsatıyoruz. Tavsatıyoruz. Genellikle tabii. bizim en büyük zaafımız ya. bu. Zaten Gürhan'ın söylediği yani, de o yani. Evet. orada bu, bu, bu ivmeyi ivmeyi evet. şey Koruma, tutmak lazım, evet. korumak lazım ve bu işi canlı tutmak lazım. Biz de bu programlarımızda bu bu canlı tutma hedefini ulaşmak için gereken baskıyı yapmamız lazım. Evet. Ee, Elvan arada belirtmişti bu korozyon meselesini biraz daha konuşalım demişti. Onun vaktimiz olmadığı için e, giremedik ama evet. onun başlı başına korozyon üzerine Belki bir... Belki o, o konuda tecrübesi olan, uygulama tecrübesi olan evet. mühendis arkadaşlara da davet evet. edebiliriz. Bu konu şey çok çok, önemli çok bir konu. Çok ciddi sorular geliyor hakikaten. İnsanlar da cevap bulamıyorlar. Ee, bir de şöyle bir şey var bununla bağlantı olarak. İşte belediyeye gidip ya da bir şir, e, bu denetim şirketlerinden birini çağırıp da örnek alıp da şey e, laboratuvar sonuçları çıktığı anda bina da gidiyor. <gülüyor> o yüzden çok dikkat etmek çok lazım. Dikkat, Bakın dikkatli bu, olmak burada lazım. şimdi yüz binlerce böyle bina var. Bu muhakkak. Hı hı. Yani e, şimdi efendim oradan... ...o katlardan, bodrumlardan karot alıp da... ...efendim bu bina yıkılmalı falan gibi sonuca varmak... ...çok katastrofik sonuçlar doğru Böyle O kadar çabuk karar veremezsiniz. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar bodrumda olduğu için... ...bodrumlarda genellikle çepeçevre perdelerimiz var. Bu perdelerin deprem dayanımları çok yüksektir. Anlatabiliyor muyum? Yani onlarda, onlarda da tabii bu şey olabilir ama kolonlar kadar olmuyor. Korozyon, Korozyon olmuyor. Yani şunu demek istiyorum... Bodrum kattaki binaların bazılarında korozyon dolayısıyla mukamet kaybı olabilir, ama bu binayı terk, e, edin, anlamına terk edin anlamına gelmez veya bu binanın depremde yıkılacağı anlamına gelmez. Ama e, siz bunu kontrol ettirirseniz e, yönetmeliğe göre evet. e, işte bu evet. e, 2018 yönetmeliğine göre o zaman o bina e, şey çıkacak, riskli çıkacak. E, çıkabilir, çıkabilir. Bu da bu da bakın bu da konuşulması gereken aslında çok özel bir konu. Evet. Çünkü Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Bir nevi e, halkı e, alarme etmiş oluyoruz bu konularda. E, tamam bu da bizim görevimiz. Ama şunu da bilelim. Bu yüz binlerce böyle bina var. Bunların her birini 2018-2019 yönetmeliğine göre değerlendirdiğinizde çok katastrofik sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi bu bu işin hem teknik, hem sosyal, hem ekonomik bir sürü veçesi olan evet. bir başka tarafı. Evet, programımızı hızla bitirdik. İki konumuz vardı, ele almayı düşündüğümüz ama yapamadık. Japonya'daki Tayfun'u ele alacaktık biliyorsunuz bir de bu 99 depremlerinin 20. yılı olması münasebetiyle 15-18 Ekim 2019 tarihinde başlamış olan yani dün başlamış olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uluslararası katılımlı bir toplantı var dünkü toplantıyı Argun izledi artık o toplantılara ilişkin bilgileri de bir sonraki programımızda paylaşırız diye düşünüyoruz. Ya, evet. Bir yeri, oradaydı. Evet. Bir sunuş yaptı. Evet. Evet. evet. Ee, Açık Radyo 94.9'da bu hafta yine binalarımızı konuştuk. Son depremden sonra neler olup bittiğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun deprem seferberliğini başlattığını ve yaptığı sunumdaki eksiklikleri sizlere aktarmaya çalıştık gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. hayatta kalmak için altın saatler